bir vaiz başlangıcıdır. Vaizler böyle başlarlar vaaza. Ama vaaz vermeyeceğiz inşallah. Şöyle yarım saat bir hasbihal edelim. Sizlerin soruları varsa, benden duymak istediğiniz veya birlikte müzakere etmek istediğiniz hususlar varsa onlara da zaman ayıralım. Sonra da işte bir imza yapacağız herhalde. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi geç kaldım. Bu bir kötülük olmasa da bir hata. Bir yere geç kalmak bir hata ama hatalar da ikiye ayrılır arkadaşlar, Kas, hatta üçe ayrılır. Kasten yapılanlar, yani kasten yanlış yapılanlar bilerek. Kasten olmasa da çeşitli ihmallerle, yani yol boyunca bir takım ihmaller yaparsınız, o ihmallerle yanlış yaparsınız. Veyahut da bunların hiçbiri olmadan sizin kontrolünüzün dışında, isteğinizin dışında ihmal yok, kasıt yok... Ama imtihandır, işte bir hata olur. Diyeceksiniz ki herkes kendi hatasını öyle görür ama benimki bugün üçüncü grupta. Yani bir buçuk saat önce çıktım ben evden, yetişeceğimi düşünüyordum hayli hayli. İşte navigasyona baktım, her şeye baktım, fazla fazla yetişiyorum. Ama yolda hiç İstanbul, işte, hiç tahmin etmediğimiz şekilde şeyleri kaçırdım. O, kaçırmadım da gelmedi vaktinde otobüs. Her neyse bunu izah etmek için burada değilim. Şimdi buradan nereye getireceğim sözü? Şimdi ihmal yok, kasıt yok ama sonuçta bir hata var değil mi? Bu hatayı kabul etmek ve özür dilemek gerekir. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Ee, bu sadece bir 15 dakika değil, herkesin 15 dakikasıdır. Yani burada kaç kişi varsa toplam e, o sayıyla 15 dakikayı çarpacaksınız o kadar zaman. Ee, i̇nşallah boşa geçirilmemiştir bir tesbihat bir şey yapmışsınızdır ya da yanınızdakiyle sohbet etmişsinizdir. Fakat yine de bir hak ihlali var. Evet arkadaşlar iyiler hiç hata yapmaz değil. İyileri kötülerden ayıran, çok, çok kötü de demeyelim de yani yanlış yapmak, yanlış insan olmaktan ayıran şey hatalarını kabul ve itiraf etmeleridir. Ali İmran Suresi'nde şimdi tam ayet numarasını çıkaramayacağım siz bakar bulursunuz. Takva sahiplerinin anlatıldığı bir bölüm var. 133-134 oralarda olması lazım. Cenab-ı Hak o ayetlerde takva sahiplerinin niteliklerini anlatıyor. Mesela en çok orada dikkat çeken ve çok söylenen onlar öfkelerini yutarlar vel minel, ghayza vel afine anil nas diye bahsedilen bölüm. Öfkelerini yutarlar, yani öfke kontrolü vardır, takva sahibi insanlarda ve insanları affederler. Sadece öfkelerini yutup affetmezlerse şişer insan arkadaşlar. <gülüyor> Affetmeniz lazım ki o yuttuğunuz öfke sizde böyle büyük bir hazımsızlığa yol açmasın, psikosomatik bir takım hastalıklara yol açmasın. Şimdi konumuz orası değil, konumuz şurası. Orada yine takva sahiplerini anlatırken diyor ki, onlar bir hata yaptıklarında hemen tevbe ederler diyor. Bu, bu kısmı ben çok seviyorum. Çünkü takva sahibi hata yapmaz değil. Hatasını kabul eder arkadaşlar. Eğer bir yere geç kalmışsanız veya birinin sözünü kesmişseniz ne bileyim küçük şeyler bunlar yani ölümcül hatalar değil ama karşımızdakinde bir rahatsızlık uyandıran bir hak ihlali. Ve bunu hiç olmamış gibi yani bazı öyle insanlar var mesela bir saat bekletiyor hiç olmamış gibi hiç sanki hiç geç kalmamış gibi giriyor ve konuşuyor. Bunu yapmayın arkadaşlar hatalarımızı kabul edelim iyiler hatalarının farkında olan. Onları düzeltmeye çalışan ve eğer bir hak söz konusuysa karşısındakiyle orada helalleşen insanlardır. Tabi şimdi buradan şu çıkıyor değil mi? İyiler hep bir böyle muhasebe yaptıkları için nerede yanlış yaptım, kırmış olabilir miyim, hak yemiş olabilir miyim diye bir muhasebe içerisinde oldukları için biraz böyle iç dünyaları sıkıntılıdır yani. Doğru kelime mi bilmiyorum sıkıntı. Yani böyle bir türlü oh işte harikayım diyemezler. Yani hep bir vicdan muhasebesi, hep neyi eksik yaptım, daha iyi nasıl yapabilirdim, işte bu yanlışımı, bu eksiğimi nasıl telafi edebilirim? Hep böyle bir gayret içerisindedirler. Yani iyi olmak, böyle harika hissetmek olmuyor her zaman. Yani nefsimizin harika hissetmesi olmuyor. Bunu belirtmiş olayım arkadaşlar. Ama her şeyin bir bedeli var dünyada. Bakın. Mesela bilmiyorum sever misiniz ben çorap eşyasını çok severim yani eşyalı Allah'tan pahalı bir şey değil yani çok pahalı bir şey değil. Çorap mesela çorabınızla ilgili işte kriterleriniz varsa ona göre bedel edersiniz yoksa işte 3 tanesi 20 liraya çorap alıp onu da giyebilirsiniz yani. Herhangi bir şey eşarbınızla ilgili ne bileyim yani hayatınızla ilgili İçtiğiniz kahve ile ilgili, kullandığınız kalemle ilgili, aradığınız nitelikler varsa onu, onun da ona göre bir bedeli vardır. E i̇yi olmanın da bir bedeli vardır yani. İyi olmanın da bir bedeli vardır. Bu her şeyden önce sürekli bir muhasebe halidir yani. Aşağı düşüyor muyum, eksiğe gidiyor muyum diye bir muhasebe haldir ve çok şey değildir yani iyilerin iç dünyası, böyle çok rahat değildir yani her zaman. Ama hani vicdan rahatlığı açısından tabii ki harika bir şey yani iyilik yapmak bedelini ödüyorsunuz ama Sonuçta o yaptığınız şeyin iyilik olduğunu biliyorsanız bu harika bir şey, bunu başarmış olmak. Şimdi bir Amerikalı bir adamın yazdığı bir kitap var, ''Karakteriniz kaderinizdir'' diye. Basitçe bir kitap, piyasada yoktu, pdf'i falan vardı, bulursanız okuyun, bir nevi ders kitabı gibi. Ama çok güzel mottoları var içinde, çok güzel böyle çıkarımları var. O işlediği bölümlerden birisi ahlaka anlatıyor yani. İşlediği bölümlerden birinin başlığı şu, Karanlıkta neyseniz karakteriniz odur diyor. Karanlıkta nasılsınız yani? Karanlıkta ne demek? Yani ışıklar söndüğü zaman mı? Hayır. Yanınızda hiç kimse olmadığı zaman, sizi bir gözlemleyen olmadığı zaman nasıl davranıyorsanız sizin asıl ahlakınızı gösteren şey odur diyor. Bu bölümde yazar bunu anlatıyor. Ve işte asıl iyiliğin, asıl güzel ahlakın hani bizi hiç kimse gözlemlemiyorken de iyi olmak olduğunu söylüyor. Elbette hani buna kafa sallıyoruz, tasdik ediyoruz, söylenecek hiçbir şey yok bunun üzerine. Ama bir Müslüman için arkadaşlar kendisini hiç kimsenin görmediği bir an var mı ki? Yani hiç kimsenin seni görmediği bir an. Değil mi? Tasavvuftan anlatılır böyle çok güzel hikayeler. O hikayelerden birinde işte Şeyh Efendi böyle genç müritlerine bir şey veriyor, bunu diyor, bir, e, dökülecek bir şey yani pis bir su gibi. Bunu diyor, kimsenin görmediği bir yere dökün diyor. Hepsinin eline biraz su veriyor. Ondan sonra hepsi gidip döküp geliyorlar, bir tanesi dökemiyor. Hiçbir yere dökemiyor. E sen niye dökmedin diyor, Vallahi diyor, nereye gitsem efendim diyor. Beni gören vardı diyor, yani gö gözlendiğimi hissediyordum diyor. Bu aslında arkadaşlar ihsan mertebesinin de sırrıdır, kilididir. Allah'ın sürekli seni gördüğünü hissederek yaşamak. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ihsan mertebesini böyle anlatıyor. Şimdi zaten cep telefonları varken hani gözlenmiyorum diye veya burada işte biz bize konuşuyoruz diye de bir şey yok. Ben artık yani çok şey endişeliyim. Geçen de bir başka yerde bir imza günü yapıldı. Bazı yani birkaç diyelim yüz kişi varsa bu 100 kişiden maksimum 10 kişiydi benimle direkt temas kuran. Geri kalan 90 kişi fotoğraf çektirmek içindi. Yani ben de kişisel fotoğrafları sevmiyorum arkadaşlar. Onu bilelim. <gülüyor> Böyle poz verip fotoğraf çektirmeyi sevmiyorum. Eskiden fotoğraf bir yerde yaşadığımız güzelliğin unutulmaması için bir nevi hani hafızaya destek olsun diyeydi. Şu anda fotoğraf yaşamın kendisi ne dönüştü? Amacına dönüştü. Yani hatta insanların, geçen de öyle sonbahar dolayısıyla yedi Göllere gittik. İnsanlar yedi Göllerdeki o sonbaharı yaşamak için değil, orada fotoğraf çektirmek için gelmişlerdi. Elhasıl o gözlenme hissi yani arkadaşlar. Biz yalnız değiliz, bu evrende yalnız değiliz ve zerre kadar iyilik yapıyorsak da zerre kadar bir kötü düşüncemiz, veya yani ne bileyim hiç kimsenin fark etmediğini düşündüğümüz böyle bazıları kendisini herkesten zeki zanneder. Hiç kimsenin fark etmediğini düşündüğümüz küçük böyle tuzaklarımız, hilelerimiz varsa bunların hepsi gözlemleniyor. Ve e, içinizde genç arkadaşlar görüyorum. Özellikle bu kuantum fiziğinden sonra gözlemcinin maddeyi bile değiştirdiğine dair şu anda neredeyse teori olmaktan çıkmış, kanıtlanmış fizikte. Yani düşünün bir deneyde gözlemcinin göre madde ona göre hareket ediyor, gözlemciye göre hareket ediyor. Bu muazzam bir şey. Dolayısıyla insanın da kendisinin gözlendiğini düşünme, bu bilinçte olması, bu psikiyatrik bir problem olarak sanrıdan bahsetmiyorum. Yani bir hayal görmekten falan bahsetmiyorum arkadaşlar. Beraberiz yani. Allah ile beraberiz. O kadar yücelemiyorsa düşüncelerimiz, bazılarımız böyle o, o birlikteliği kurmakta çok zorlanır. Çünkü alemlerin Rabbi ile bizim aramızda çok büyük bir mesafe var yani varoluşsal anlamda. Onu hayal etmekte çok zorlanırız. Ama mesela meleklerle beraber olduğumuzu, bu kitabın adı olan İyiler Yalnız Değildir bölümünde aslında ben meleklere inancı anlatıyorum. Meleklere iman etme konusunu anlatıyorum. Meleklerin her daim bizim yanımızda olduğunu, efendim bizi koruduklarını, hafaza melekleri var, bizim yaptığımız iyilikleri ya da kötülükleri kaydettiklerini, e, iyiliklerimizi kaydeden meleğin, kötülükleri kaydeden meleğe lider olduğunu, Cenab-ı Hak tarafından onun lider olarak görevlendirildiğini ve bize işte az önce söylediğim gibi bir hatamızın hata olarak kaydedilmemesi için o kiramen katibin meleklerinden iyilikleri yazan ötekini arkadaşlar Peygamberimizin bir hadisine göre beş namaz vakti geçene kadar bekletiyormuş. Bakalım, belki tevbe eder diye. Eğer hemen tevbe ederse, hemen telafi ederse o günah yazılmıyor. Allah'ın rahmetine bakın arkadaşlar. Onun için hatalarınızı kabul etmekte, itiraf etmekte hiç zorlanmayın. Bunun insanlarla ilişkilerinizi, hatta küçük çocuklarla bile ilişkilerinizi ne kadar düzelttiğini göreceksiniz. Dün akşam evde küçük çaplı bir şey oldu böyle çocuklarla bir problem oldu yani. Kızdı büyüklerden birisi, küçük, küçük, küçüklerden birine. Ondan sonra ben de ya yapmayalım işte ona sakin olmasını söyleyelim falan dedim. Biraz alındı çünkü herkesin içinde olduğu için. Sonra işte o kızan Kişi gitti o çocuğa işte kusura bakma ben biraz sinirliydim işte sinirlendim sana biraz yüksek sesle konuştum falan dedi. Baktım kendini toparladı çocuk. Bu dediğim 5 yaşında bir çocuk. Kendini toparladı arkadaşlar. Nasılsın şimdi dedim hani tekrar ortama döndüğümüzde. Tamam dedi itiraf etti dedi arkadaşlar. Yani e, suçunu kabul etmek... Bir çocuğun bile kalbinin düzelmesinde çok önemli bir meziyet, çok önemli bir erdem. Zaten bizim için yani iman eden insanlar için öncelikli ilişki bizim Rabbimizle ilişkimizdir. Yani düşünsenize eğer hemen tevbe ediyorsak, hemen telafi ediyorsak bu da çok önemli. Yani her tevbe de kafi gelmez. Eğer bir hatanın telafisi varsa o telafiyi yapacaksınız. Mesela namazı kılmamışsanız onun tevbesi nedir? Kaza etmektir değil mi? İşte ne bileyim bir şeyi geciktirmişseniz veya birinin hakkını yemişseniz o hakkı ödemektir. Yani telafisi varsa telafi edeceksiniz. Telafisi yoksa af dileyeceksiniz. Düşünün yazılmıyor ya amel defterine. Yani eğer hemen yaparsanız bunu, yani bundan büyük motivasyon olabilir mi? Hani karakteriniz kaderinizdir, rasıl gogh anlatıp dursun yani işte karanlıkta neyseniz aslında siz osunuz falan. Şimdi buradan şuraya da gelelim arkadaşlar. Bugün gençlerin çok konuştuğu, çok tartıştığı bir şey var. Bir insanın ahlaklı olması için illa inançlı olması gerekir mi? İnançlı olmasa da çok ahlaklı insanlar yok mu? Yani işte hele dünyaya açıldıkça biraz bu gidip geldikçe batıya, doğuya falan hani farklı kültürlerden insanları tanıdıkça, kendi küçük çevresinin dışına çıktıkça farklı inançlardan, farklı yaşam tarzlarından işte çok dürüst, çok çalışkan, çok sözünde duran, işte çok zarif insanları tanıdıkça ya işte Müslümanlar da kaba saba bir sürü bencillik yapıyorlar, bir sürü sahtekarlık yapıyorlar. Ama Müslüman olmayan bak ne kadar hani dürüst olabiliyor. Dolayısıyla hani ahlaklı olmak için dindar olmaya çok da gerek yok gibi bir yaklaşım var. Ve arkadaşlar bizim kendi aramızda bile ahlak iyilik hali, aslında iyilik ahlakın üst başlığıdır. Onu da söyleyeyim. Biraz sonra ona da bir iki temasta bulunacağım. Ahlak ve iyi olma giderek arkadaşlar sekülerleşiyor. Giderek Allah ile Allah'a karşı bir kulluk, işte Allah'a yaklaşma vasıtası, Allah'a yakın onun rızasını kazanma yolu olmaktan çıkıyor. Hani insanlar arası ilişkiyi güzelleştiren, işte al-ver dengesi. Sen iyi davranıyorsun, sana iyi davranıyorlar. Herkes mutlu oluyor. İşte sen kendini iyi hissediyorsun. Çünkü kendi başınayken bile dürüstsün. Hani. Sadece bu bağlamda kalıyor. Ee, diyeceksiniz ki bunun ne sakıncası var, ne kadar güzel işte. Hani öyle hissetsin insanlar. Şöyle bir bana göre arkadaşlar eksiği var bunun. Eğer biz davranışlarımızı ulvi bir yani yüce, ulvi bir makama bağlayamazsak, bunu bağlayamazsak her zaman sürdürme konusunda, her durumda sürdürme konusunda zorluk çekiyoruz arkadaşlar. Mesela dürüst olmak istiyoruz ama bize birkaç tane sahtekarlık yapıldıktan sonra oradaki motivasyonumuzu kaybediyoruz. Niye? Çünkü bu kadar dürüst davrandım ama bana... Dürüst davranılmadı. Bana bunlar bunlar yapıldı. Ben de bundan sonra menfaatim gereği nasılsa öyle davranacağım diyebiliyoruz. E, ama eğer dürüst davranmayı insanlarla aramdaki ilişkinin güzelliğine değil de Rabbimle aramdaki ilişkinin güzelliğine bağlayabilseydim o zaman bir insanın bana nankörce, bencilce veya işte hilekarca davranması beni dürüstlükten vazgeçirmeyecekti. E, yani arkadaşlar... Diyelim ki siz karakter olarak çok seçkin, çok iyi kalpli, iyiliği zaten iyilik olduğu için yapacak, hani cenneti, cehennemi bile çok böyle birincil hedefler olarak görmeyen, Allah'ın rızasını her şeyin üstünde tutan bir insansınız diyelim ki. Ama bu halinizin bile hayatınızın her anında sürdürülmesi zor olduğu için, Gene o iyiliğin ve kötülüğün karşılığındaki mükafat ve cezayı da bir taraftan bilmeye ihtiyacımız var. Bunun için ahirete inanıyoruz. Bilmem anlatabiliyor muyum burayı arkadaşlar? Yani ben bunu şöyle söylerim genelde. Mesela siz namazını için kılıyorsunuz? Allah için, Allah rızası için. Peki arkadaşlar farz olmasaydı? Yani cehennem olmasaydı, namaz kılmadığınız zaman cehenneme gitmeyecek olsaydınız, her gün yatsı namazını, yaz mevsiminde her gün sabah namazını aynı motivasyonla kılabilecek miydiniz? Bak gördünüz mü? Yani Allah için yaptığımız... Gerçekten ama ben hani yalan söylediğinizi düşünmüyorum veya kendinizi kandırdığınızı da düşünmüyorum. E gerçekten samimisiniz bu konuda. Çünkü bu devirde bunun çok getirisi yok yani. Ona rağmen bu namazı kılıyorsunuz Allah için. Peki arkadaşlar cehennem yok. Cennet de yok. Ama Allah çok memnun olacak senin o namazı kıldığında. Ne oluyor? Sürdürülebilirlik konusu. Bir düşünün. Mesela ben hanımlara soruyorum. Acizane kanaatin. Türkiye için söylüyorum. Tesettürlü yaşamanın en kolay olduğu dönemdeyiz. Tesettürlü yaşamanın Türkiye tarihinde benim kanaatim arkadaşlar. En kolay olduğu dönemdeyiz. Buna rağmen zorlukları var. Fiziksel zorlukları var. Sosyal zorlukları var. Efendim diyorum ki niçin bu zorluklara rağmen işte böyle tesettürle geziyorsunuz. Tesettüre giriyorsunuz. Niçin? Diyorlar ki Allah rızası için. Peki arkadaşlar Cenab-ı Hak şöyle deseydi. Ey Müslüman kadınlar örtülü olmanız beni çok razı eder, çok memnun olurum. Örtülü kadınlar için ben kendi katımda şöyle şöyle ödüller hazırladım. Böyle bana şu kadar yakın olacaklar vesaire deseydi. Fakat hesap sormayacağım yapmazsanız. Yani farz değil deseydi arkadaşlar. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Tam olarak teheccüd namazına benziyor. Çünkü teheccüd namazı Kur'an-ı Kerim'de beş vakit namazından daha çok anlatılan bir namazdır. Ama farz değildir. Allah'a yaklaştırma bakımından çok mükafatları vardır. Ama farz değildir. Yine de tesettürlü olacak mıydınız? Bu şekilde yani sıkı sıkı her şeye rağmen. Onun için arkadaşlar şimdi bütün bunları niye anlattım? Bizim... ...iyi davranışları... ...tabii ben ibadetlerden örnek verdim. Siz buna akraba ilişkilerini örnek verebilirsiniz. Efendim sadakayı, hayır hasenatta bulunmayı örnek verebilirsiniz. Çok başka örnekler verebilirsiniz. Bunların sürdürülebilmesi için bir de ahiretteki sorumluluğun bizim bu e e iyilik arzumuzu pekiştirmesi lazım. Motivasy bizi motive etmesi lazım. Bilmem anlatabildim mi arkadaşlar? Bir... Allah'a bağlamamız lazım. Çünkü biz işte beni kimse görmüyorken de ben dürüst olacağım. Niye? Çünkü ben kendime saygı duymak istiyorum. Hani kendime saygımı kaybederim böyle iki yüzlü davranırsam. Bu, bu da çok güzel bir amaç. Ama burada kendimle ilgili değil sadece bu yani. Çünkü beni Rabbim görüyor. Her halimi izliyor. Her halime izliyor demeyelim de şahitlik ediyor. Müheyymin nedir yani? Her halinize şahitlik ediyor. Bu arkadaşlar o kadar kudretli, kuvvetli bir bilinçtir ki Cüneydi Bağdadi'den anlatılıyor. Cüneydi Bağdadi diyor ki ben diyor küçükken dayımla aynı odada kalırdım gençmiş dayısı. Tabii ondan çok büyük. O geceleri kalkar ibadet ederdi. Ben de işte 3-5 yaşlarındaydım. Bir gün uyandım ve görüyorum hep böyle dayımın geceleri ibadet ettiğini. Dayı sen ne yapıyorsun dedim. O da işte ben Allah'a ibadet ediyorum dedi. Bana da öğret, ben de yapayım dedim diyor. O da diyor ki dayısı da sen diyor üç defa yatağına yattığın zaman üç defa Allah beni görüyor de. Senin de ibadetin bu olsun diyor. İşte bir süre sonra onu beşe çıkarıyor, bir süre sonra yediye çıkarıyor, işte bir süre sonra ne, ne kadarsa artırıyor. Çocuk her gece yatağına yattığında Allah beni görüyor, Allah beni görüyor diyor. Öyle bir hale geldim ki diyor Cüneydi Bağdadi artık Allah'ın beni gördüğünü bir an bile unutamıyordum diyor. Yani bir an bile aklımdan çıkmıyordu. Bütün takvanın temelinde bu vardır arkadaşlar, ihsanın temelinde bu vardır. Bütün manevi mertebelerin temelinde Allah'ın seni gördüğü bilinciyle yaşamak vardır. Bir bu. İkincisi bir de Allah'ın bizim yanımıza verdiği nurani, latif varlıklar var. Dünyamız onlarla dolu arkadaşlar. Mesela bu dünyada sadece Kur'an okunan evleri arayıp bulup birbirlerini oraya davet etmekle görevli melekler var. Peygamber Efendimiz diyor ki bir grup melekler var ki onların tek görevi içinde Kur'an okunan evleri bulmaktır diyor. Bir tane öyle bir ev bulduklarında birbirlerini çağırırlar oranın etrafını kuşatırlar ta semaya kadar üst üste yığılırlar Kur'an okumaya devam ettikçe diyor. Şimdi yani melekler denen bir varlık var. Bu varlıkların rahatsız olduğu haller var. Mesela argo konuşmaktan rahatsız oluyorlar, küfürlü konuşmalardan rahatsız oluyorlar. Yani çirkin her kelime duyduklarında orayı terk ediyorlar arkadaşlar. Kötü kokulardan rahatsız oluyorlar, orayı terk ediyorlar. Dolayısıyla bir onlarla ilişkimiz var. Her anımıza şahitler onlar. E bir de burada bütün yapıp ettiklerimizin ahiretteki sonuçları var. Ahirette, Yani şöyle düşünün, sismograf denen alet var ya arkadaşlar, yer kabuğuna onları yerleştiriyorlar. İşte vericiler nasıl olduğunu bilmiyorum tam sistemin. Bir de deprem ölçüm merkezlerinde, rasathanelerde onun cihazları var. Yer kabuğunda bir titreşme olduğunda oradan bilgiler geliyor, cihazda ona göre işaretler oluşuyor ve depremin kaç şiddetinde olduğunu, nerede olduğunu falan söylüyorlar bize. İşte arkadaşlar ben ahiretteki kalacağımız yerin nerelerde yaşayacağız, nerelerde barınacağız, ne yiyeceğiz, ne içeceğiz, ne giyeceğiz hepsinin bizim dünyadaki davranışlarımızla oraya bağlı bir sismograf tarafından çizildiğini düşünüyorum. Bunu neden düşünüyorum? Yani insan siz söyleyin hani ahirete dair Allah ve peygamber bildirmedikçe kendisi bir tespitte bulunabilir mi yani? Çok haksızlık olur. Hatta bazen küfür bile olur Allah korusun. Çünkü böyle söyleyen hadisler olduğu için, böyle bize bunu anlatan rivayetler olduğu için arkadaşlar. İnsan altında barınacağı cennette, altında gölgeleneceği ağacı da cehennemde kendisini yakacak olan odunu da bu dünyadan götürüyor. Hepsini bu dünyadan götürüyor. Her sözümüz, her davranışımız, her amelimiz efendim orada çiziyor yani iz düşün bir kalem var orada çiziliyor kalacağımız yerler evler neyse verdiğimize göre yaptığımıza göre şimdi şunu diyebilirsiniz ya hocam öyle bir hayat tasvir ettiniz ki çok gergin yani hep kontrol altındayız hep gözleniyoruz yalnız değiliz ve efendim bir de bunun oradaki sonucu var her sözümüz her adımımız orada bir bize bir yer inşa ediyor iyi veya kötü arkadaşlar Öyle merhametli bir Rabbimiz var ki burada tabi biraz Esma-i Hüsna'yı bilmek gerekiyor. Bir de Peygamber Efendimiz'in hadislerini çok okumanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Detaylar oradadır. Bizim ideolojimiz, dünya görüşümüz, hayat anlayışımız, ölüm, kalım, dünya, ahiret bu konulardaki temel fikirlerimiz Kur'an'dan gelir. Ama onun içindeki bütün detayları arkadaşlar hadisler doldurur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Arkadaşlar, Allah kulunu affetmek için bahane arar. Israrla cehennemlik olmaya çalışanlar hariç herkes cennetliktir diyor. Bir de insanı cennete götüren amel, Konusunda bizim kendi saplantılarımız var. Zannediyoruz ki, mesela ben zannediyorum ki çok daha çok tebliğ yaparsam hani cenneti kazanırım. Hayır, belki de bir yetimin başını okşadığın için bir yerde cenneti kazanacaksın veya bir yaşlıya hatır sorduğun için belki de kazanacaksın. Çünkü en gösterişsiz, en halisane hangisiyse, o anda hangisi Cenab-ı Hakk'ın daha çok hoşuna giderse onun da kazanacaksın belki. Onun için arkadaşlar iyilik üzerine, iyi olma üzerine... Şansımızın, şans demeyelim buna da yolumuzun her zaman açık olduğunu, iyi olmanın kötü olmaktan daha kolay olduğunu tersi anlatılır bize genellikle. Neden daha kolay? Bakın düşünün bir insan bir iyilik yapsa diyor Peygamber Efendimiz en az 10 hasene yazılır. 700'e kadar. Yani bir insan arkadaşlar günde 10 tane kötülük yapsa 9 tane. 9 tane kötülük yapsa bir tane iyilik yapsa gene öndedir. Çünkü bir iyilik en az on, en az on sevap. İyilik arkadaşlar insanlara iyi olmayı insanlara bağlamadığınız sürece kolaydır. Yani bana güler yüz gösterirlerse ben güler yüz gösteririm. Bana cömertlik yapana ben cömertlik yaparım. Bana yardım edene ben yardım ederim. İşte onlar bana anlayış gösterdi mi ki ben onlara anlayış göstereyim? Bana saygı gösterene ben saygı gösteririm. Bugünkü anlayış böyle arkadaşlar. Bu çok konuşuluyor. İşte bunun dışındaki hep ilişkiler toksik ilişki. Hepsini at, akrabaları at, anne babayı at, işte komşuları at. Hepsi mahalle baskısı, hepsi toksik ilişki. Halbuki o toksik ilişki, bugün toksik ilişki olarak tarif edilen şeyler geçmişte bazen sizin cenneti kazanma vesileniz cenneti kazan yani ona sabrettiğiniz için cenneti kazanacaksınız belki. O yani sabretmek de ezilmek değildir arkadaşlar. Yani o karşındakinin zulmetmesine izin vermek değildir. Sabretmek onun gibi kötüleşmemek demektir. Yani onunla aynı dereceye inmemek demektir. O ne yaparsa yapsın sen ona iyi davranmaya devam etmek demektir. Yoksa tabii ki haklarımızı koruruz. Yani sınırlarımızı çiğnetmeyiz, yani muhafaza ederiz, yoksa yani akıl sağlığımızı koruyamayız, beden sağlığımızı koruyamayız. Engin Geçtan öyle diyor, çok seviyorum o sözü de, diyor ki sizin iyi olmanız başkalarının size iyi davranmasına bağlıysa bu iyilik değildir, bu bağımlılıktır diyor. Bu bağımlılıktır, yani siz başkasına bağımlısınız, başkasına bağlı sizin iyi olup olmamanız bir karar vermek meselesidir yani iyilerden olmak Arkadaşlar az önce söylediğim gibi bizim inancımız bunu çok pekiştirmekte, çok kolaylaştırmakta, herkes için mümkün kılmaktadır. Bunları belirttikten sonra bir de bu kitabın yazılmasına vesile olan Bakara suresinin 177. ayeti kerilmesi var. O ayeti kerilmede ele alınan konuları zaten kitap onu anlatıyor. Hatta eksik yani bunun bir devam kitabı da olması gerekecek. Yani tamamını da anlatmıyor. Fakat hani amacı o, o ayeti açıklamak. Şimdi ayet arkadaşlar Bakara 177, Kur'an-ı Kerim'de iyiliğin tarif edildiği tek ayettir. Cenab-ı Hak bu ayette iyiliği tarif ediyor. Velakin nel birra diye başlıyor. İyilik şu değildir diyor en başta. Sonra iyilik şudur diyor. Uzunca bir ayet arkadaşlar. Ve önce inanç esaslarını sayıyor. Çok ilginç bakın. Mesela siz iyi... Yani bir insana ne zaman iyi dersiniz, kime iyi dersiniz diye size sorulsa arkadaşlar bana tarif edin yani hepiniz kim iyidir yani? Hiç iman esaslarını sayar mıydınız? Saymazdık artık çünkü imanın iyilik hali için bir numaralı şart olduğu düşüncesini biz iman edenler bile kaybettik arkadaşlar. Kaybı biz bizim yani Müslümanların ahlakı bile şu anda e, belki de yüzde seksen sekülerleşti yani. Çünkü mesela iyiliği konuşuyoruz, ahlakı konuşuyoruz hiç içinde Allah, Peygamber, ahiret, işte Kur'an kitap, ayet, hadis hiç geçmeden, hiç geçmiyor tamamen işte Rasul Gohun yazdığı gibi veya bir başka filozofun yazdığı gibi bir iyilik tarif ediyoruz efendim çünkü sekülerleştik. Evet, şimdi onu söyleyeceğim zaten. O iyilik değil, o ahlak da değil arkadaşlar. O adab-ı muaşeret. Adab-ı muaşeretle ahlakı, ahlakla da iyiliği karıştırıyoruz. Eğer yukarıdan aşağı bir sıralama olacaksa iyilik en üst başlıktır. Ahlak onun alt başlığıdır. Adab-ı muaşeret de onun alt başlığıdır. Niye biz iyilikte işte güler yüzlü, tatlı, saygılı, işte cömert falan olmayı sayıyoruz? Çünkü bunlar benle ilgili yani bana öyle davranan kişiye ben iyi diyorum. Anlaşıldı mı? Yani iyiliği bana nasıl davranıldığıyla ölçüyorum. Ama aynı insan Allah'a nasıl davranıyor, peygambere nasıl davranıyor, kitaba, meleklere, ahirete bunlar hakkında ne diyor, bunlara haksızlık, saygısızlık yapıyor mu? Hiç oralara dikkat etmiyorum çünkü benim kendimi nasıl hissettiğim çok önemli bu devirde arkadaşlar. Açın bakın yani sosyal medyaya. Bütün herkes, kişisel gelişimciler, psikologlar, herkes bunu yazıyor neredeyse. Senin kendini nasıl hissettiğin çok önemli. Peki şöyle o zaman ben yani herkesle kavga edip Evimin kapısında hepsinin suratına çarpıp içeride tek başıma yayıldığım zaman çok iyi hissediyorsam kendimi ne olacak? Senin kendini nasıl hissettiğin çok önemli. asıl önemli olan o diyor. Böyle bir şey olamaz bence. <gülüyor> Şimdi neyse onu tartışmayalım. Psikologlar, bazı psikolog arkadaşlar, biz onu demiyoruz aslında falan diyorlar. Ee, en sonunda şunu dedirttim ama diyorlar ki, hislerinin, duygularının fark edilmesi önemli. Duygularının farkında ol, tabii ki ilkelerine göre davran diyorlar. Ha olur, burada buna varım yani, bu önemli. Yani şu anda çok kırgınım, şu anda çok hayal kırıklığına uğradım, şu anda çok üzüldüm ama olsun gene de Allah bu akrabamla darılmamamı istiyor. İşte şu kadar ayetler var, akraba ilişkileriyle ilgili peygamberimizin sözleri var. Ben dar, darılmayacağım ama yani üzüldüm. Hani bu, bu tamam, tabii bu sağlıklı olan çünkü duygularımızı fark etmezsek bastırdığımız zaman onları başka taraflardan patlıyorlarmış. Şimdi o e, ayetteki iyilik tanımının birinci maddesinin iman esasları olduğunu söyledim. İkinci maddesi arkadaşlar ibadetler. Yani. Ve laikin albirrman amen Sonra ve ekaa masalat ve namazı kılan zekatı verenler. Ayet uzun bakarsınız. Sonra da ahlaki bir takım nitelikleri sayıyor Cenab-ı Hak. Arada gene ahlaka her ikisinde de değiniyor. Ama üç konu var yani. Üç konu var. Bir insanın iyilerden sayılması için imanının tam ibadetlerinde gayretli ve ahlakının da güzel olması lazım arkadaşlar. Peki işte adab-ı muaşeret dediğimiz mesela kibar davranmak, oturmak, kalkmak bunun bu ahlak değil mi? Acizane kanaatim bu ahlak değil arkadaşlar. Şimdi mesela elhamdülillah sevinçli günlerdeyiz. Ee, yani yüreğimizi ferahlatacak bir haber olsun geldi. Gene de ben kendi adıma söylüyorum sizi bilmiyorum. Sevinmeyi o kadar unutmuşuz ki Ümmeti Muhammed adına arkadaşlar. Ya bunun arkasından bir şey çıkar mı acaba diye böyle bir tedirgin tedirgin seviniyorum ben yani. Ya yani bu kadar kısa zamanda oldu. Bunun arkasından bir şey çıkar mı? Ya inşallah yüzümüze gözümüze bulaştırmayız. İnşallah başkasının birilerinin parmağı yoktur. Hani kasıtlı bir şey değildir falan. Her neyse ama seviniyoruz. Hafız eset. Arkadaşlar o hapishanelerdeki görüntüleri bile görmeniz yeter. Nasıl bir insan? Baba işte oğlu Beşar Esed. Bunlar 60 yıl Suriye'de İnsanlık dışı bir zulüm uyguladılar. Benim Suriyeli, daha Suriyelileri Türkiye hiç tanımazken, ben üniversite öğrencisiyken Suriyeli bir arkadaşım vardı burada okumaya gelmiş, üniversite okuyordu. Onun aracılığıyla da biliyorum, mesela çok korkardı o düşüncelerini söylemeye ve bize derdi ki siz ne kadar korkusuzsunuz, her yerde düşüncelerinizi söylüyorsunuz. Korkmuyor musunuz başımıza bir şey gelecek diye derdi. Yani o korkuyu ben onda görmüştüm. Şimdi bunu niye söylüyorum bakın? Konumuzla ilgisi şu. Şimdi biz Faraz'a hiç Allah karşılaştırmasın da diyelim ki Beşar Esad'la bir uluslararası toplantıda karşılaşsaydık veya hanımı ne kadar zarif görünüyor değil mi arkadaşlar? Şimdi bunlar böyle kalburüstü üstü bir aile oturmayı, kalkmayı, yemeği, içmeyi yabancı dilleri var. Her türlü adab-ı muhaşereti bir yere nasıl girilir, nasıl çıkılır değil mi? Yani o diplomatik ilişkiler, protokol kuralları bunların hepsini biliyorlar. Ne diyeceğiz şimdi yani? Güler yüzle işte toka yapıyorlar işte bilmem ne falan. Hani ne diyeceğiz? İyi mi diyeceğiz? İyi mi diyeceğiz? Ahlaklı mı diyeceğiz? Arkadaşlar Allah rızası için genç arkadaşlar lütfen adab-ı muhaşeretle ahlakı Ahlakla da iyiliği karıştırmayın. Ahlak karakter özellikleridir. Bunun kapsamında ne var yani? Ahlakın kapsamında ne var? Yani mesela bir insan arkadaşlar... Çok kibar, çok güler yüzlü hani demin iyilik için saydınız ya çok güler yüzlü, çok cömert bir yere girdiğinde bütün o tanıdıklı mesela var, vardır öyle insanlar arkadaşlar bonkör. Bir yere girer bir restorana falan orada bir tanıdığını görür onun hesabını da öder, o masayı da öder. İşte o masayı da ödüyor, burayı da ödüyor, cömert yani. İşte yanında bulunmak, onun yanında bulunmak çok zevkli sanattan anlıyor. İşte ne bileyim seyahatten anlıyor, dünyayı biliyor, e, spor yapıyor, çok sağlıklı falan. Ama mafya babası, mafya, yok mu böyle mafya babaları arkadaşlar? Veya ne bileyim yani korkunç zalim bir e, insan hakları ihlalcisi. Şimdi bu adam iyi mi, ahlaklı mı? Hayır arkadaşlar, sadece görgülü. Lütfen, tekrar, tekrar burada şunu demek istemiyorum. Görgü önemli değil demiyorum arkadaşlar. Bak görgü o kadar önemliymiş ki hepimizi etkiliyor. Bütün görgülü insanları iyi insanlar zannediyoruz. Bak görgü ne kadar önemliymiş. Ve Müslümanların, dindar insanların, takvalı insanların bu görgü kurallarına riayet etmedikleri için kaybettikleri prestiji düşünün yani. Sırf yani ter koktukları için, sırf kirli çorapla camiye geldikleri için, sırf ne bileyim yani eşhar bunu şöyle aynaya bak ya çıkmadan diyeyim ben de o konularda çok ne değilim de. Hani böyle biraz üstüne başına kendine çekil düzen verdi. Yani sırf bu kadarcık küçük bir emeği harcamadıkları için nasıl bir prestij kaybına uğruyorlar. Dolayısıyla görgü önemlidir, görüntü önemlidir. Ama en alttadır arkadaşlar. İman yoksa hiçbir işe yaramaz. Kur'an-ı Kerim'de Münafikun suresinde münafıkları anlatırken diyor ki Rabbimiz Esen ve ida ra'aytuhum tu'cibuke Sen onları gördüğünde görüntüleri seni hayranlığa düşürür. Yani görüntü janti, kibar, estetik, efendim. Ne artık ne varsa bir insanı hayran bırakacak? Asil falan. Ama diyor bu görüntüye aldanma diyor Cenab-ı Hak. Tabi cümle, zümle. Ke annehum huşubun musennede. Onlar biçilmiş keresteler gibidirler diyor. Keresteye de şekil verirsen değil mi? Mihrap görüyoruz, oyma. Oyma bir ahşap işi görüyoruz. Nasıl hayran oluyoruz yani görüntüsüne. Ama odun mahiyeti, odun yani. Dolayısıyla görüntü önemlidir ama aldatıcıdır. Arkadaşlar bununla ilgili... Özellikle Amerika'da çok araştırmalar yapılıyor, siyasi propagandalarda kullanılmak üzere yapılıyor bu araştırmalar. Mesela siyasi seçim kampanyalarında insanların, arkadaşlar yüzde 55'i görüntüden etkileniyormuş. Yani ne giymiş, yakışmış mı falan filan, ne renk, mesela o renkler falan hep bilinçli seçiliyor. Ne giyecek, nasıl kravat takacak, takacak mı, takmayacak mı, kollarını sıvayacak mı, düğmeleyecek mi, bunların hepsi bilinçli seçiliyor. Efendim bir insanın konuşmasını dinlerken ne söylediğine odaklanan sadece yüzde yediymiş. Yani yüz kişiden yedi kişi sadece ya bu adam ne diyor bir dinleyelim diyor. Bir kısmı ses tonuna kaptırıyor kendini, bir kısmı beden diline, jest ve mimiklere bakıyor, bir kısmı giyim kuşama bakıyor. Arkadaşlar sadece yüzde yedisi ne söylediğine bakıyor. Dolayısıyla... Görüntü çok önemli olduğu için Peygamber Efendimiz imamlık yapacak olanları, efendim başka bir millete elçi olarak, başka bir kabileye elçi olarak gönderecek olduğu kişileri seçerken görüntüsü düzgün olanlardan seçiyor. Tabii ki içerik dolu olacak. Ama diyelim iki kişi var, ikisinin de içeriği çok iyiyse görüntüsü daha etkili olanı seçiyor Peygamberimiz. Çünkü insanlar arkadaşlar daha düzgün görünen insandan daha çok etkilenmeye müsait. Yani öyle yaratılmışız. Dolayısıyla işte ahlakı da, iyiliği de görüntü zannet, zannediyoruz. Aman burada yanılmayalım, görüntü çok önemlidir. Kendi imajınız için şunu deme, diyemeyiz yani sünnetullaha aykırı olur, canım benim içim önemli, benim içime baksınlar, evet dıştan biraz kabayım, ağzımı şapırdatarak yiyorum, ne bileyim herkesin içinde geriniyorum, burnumu karıştırıyorum ama kalbim ne kadar temiz yani, kalbim nasıl, nasıl ne kadar takva dolu falan diyemeyiz arkadaşlar. Daha bu muaşerete de riayet etmemiz gerekiyor. Benim kısaca derli toplu yani iyilik konusunda söyleyeceklerim bunlar.